Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bayramın son günü değiliz. Hem bayram hem cuma. Hem cuma günü olmasının bayramı var. Zaten haftanın bayramı cumadır. Hem de e, Ramazan bayramı. E, Allah nice bayramlara böyle katmerli, katkat, güzel, mutlu mübarek günlere sizleri e, eriştirsin. E, dünyada ve ahirette mutlu ve bahtiyar eylesin. Tabi bayram e, çok önemli bir olay, dini bakımdan önemli, içtimai bakımdan yani toplumsal yönden önemli bir hadise. Sevap bakımından önemli, Müslümanların birbirleriyle efendim, davranışlarını düzenleyen, birbirleriyle aralarındaki ilişkileri kuvvetlendiren bir vesile. En önemli yönlerinden birisi Müslümanların birbirleriyle bayramda bayramlaşması. İlk önce bir şeyi hatırlatmak istiyorum. İslam'da Müslüman'ın Müslüman'ı sevmesi bir ibadettir. Müslümanlar birbirleriyle muhabbet edecekler, dost olacaklar, kardeş olacaklar. Allah kardeş etmiş, inmez ve ücretin. Müslümanlar sadece ve sadece ancak birbirlerinin kardeşidir. Başka bir şey değildir. Başka bir sıfat yakışmaz. Ee, yakışan sıfat, onları ifade edebilen sıfat sadece kardeş olmak birbirleriyle. İnanen de tabi bayramda e, şey olacak. E, sıfatların kardeşliği tezahür edecek. E, İzleyelim şu oldu, enteresan. E, mesela aynı camiye devam ediyor insanlar. Komşu efendim. Fakat e, birbirleriyle tebrikleşmiyorlar bayram tebrikini yapmamışlar az karaalarında mümkün bir şey yok bir olay yok belki efendim e e siyasi görüş farkı var aralarında ama başka birbirlerine de bir şey yapmış değiller e şey yapmıyorlar bayram tebrikini e yapmıyorlar birbirleriyle aynı camide diyor alan divanda duruyor namaz kılıyor. Fakat e, tebrikleşmiyor. Enteresan bir şey. Bir kusur. Büyük bir kusur. Büyük bir ayıp. Yani Müslüman e, bayram geldiği halde efendim e, ufak tefek dünyevi meseleleri geriye bırakamıyor. Ve kardeşini sevemiyor. Ve bayram vesilesi olduğu halde dargınlığı atıp e, barışmayı sağlayamıyor. hem e, bir yakınlaşma olmuyor. Bu tabi ayıp. Allahu Teala Hazretleri e, bu durumda olanları tabi cezalandırır bu duyguları sürdürmesi, düşmanlık duygusunu sürdürmesi, dar Efendim ee, aldırmamak, tebrikleşmemek, sev sevmemek, selamlaşmamak, hani onun için kötü bir şey tabii, ahireti bakımdan yanlış bir şey, Müslümanın bir Müslümanı sevmesinin çok büyük faydası var, kardeş olmasının çok büyük faydası var, birçok vesilelerle bunları anlatıyoruz, Müslümanlar. E, bunlara dikkat etmedi. Allahu Teala Hazretleri bizi nefsin oyunlarından, şeytanın oyunlarından korusun. Tabi nefis insanın en büyük düşmanıdır. A'da adu buke, nefsüke elleti beynecem beyke insanın en büyük düşmanı. Nefsi diye de tabi inne şeytana adu bu mubi, şeytan da bir düşman. Bu şeytan insanı kandırır, kışkırtır. Nefis bir insanı işte böyle olmadık duygulara, hareketlere, davranışlara sürükler. tabii bunları aşabilmesi lazımdı Müslümanların. Zaten Ramazan insanın kendi nefsini istah etmesi ve kendisini aşması olayı, kendisini yenebilmesi, hepsine hakim olabilmesi olayı, nefsini yenebilmesi olayıydı olayı. Maalesef bunları e, hazmedememiş, anlayamamış daha İslam'ın bayrasını Anlayamamış. Hala Ramazan geçmiş. Bayramda nefsinin boyunlarına kurban gidiyor. Şeytanın tuzağına düşüyor. Allah saklasın. E, e, Tabii bunun güzelmesi lazım. Bu iyi bir şey değil. Daha başka zararlara da yol açabilir. İslamın ana mantığı efendim, insanların birbirlerini çok e, sevmesidir. Müslümanın Müslümanı kardeş bilmesidir. Bu münasebetle tabi e, e, sıralayacak olursak insan e, önce tabi anne babasına karşı e, şey, e, sevgi ve saygı içinde bulunacak. Çünkü sebebi hayatıdır, vesileği hayatıdır annesi ve babası. Annesi küçükken ona bakmıştır, babası e, evet, kazanmıştır, annesi başucunda e, ağlamıştır. Yine, Beşiğini sallamıştır, hasta olduğu zaman sabahları beklemiştir, temizlemiştir, temizlemiştir. Çok önemli anne baya karşı olan duyguların güzel olması. Efendim, o, o konuyla ilgili Hz. Ali Efendimiz'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifi okumak istiyorum bu sohbetimde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, İyyâküm ve hukukal valideyn. Fe inne en yüce dir rehuv'a bin mesireti amin. Vera idi dir rihaha akul ila kat'u ur şeyhun zane vera e hizarahu yulae celle. 1. cümlesi İyyake ve ubukal va Aman sakın anne ve babaya asi olmayın efendim anne babayı dinlemeyen buna karşı gelen bir evlat olmayın anne babaya isyandan asilikten sizi sakındırırım efendim böyle bir şey yapmayın buyuruyor ilk önce Peygamber Efendimiz ee, Asiati tavsiyesi böyle ve cezasını ee, bildiriyor Peygamber Cenaze ''Hiç şüphe yok ki cennet yüceli rıf öyle bir yerdir ki onun kokusu duyulur. Bin mesireti elfi âmin bin yıllık mesafeden daha cennete girmemiş olan bir insan, cennetin yanına yaklaşmış olan bir insan, bin yıllık mesafe yakınına geldi mi cennetin cennet muazzam, şahane, etsiz, emsalsiz kokusunu duyar. Kokusunu duyar. Cennete bin yıllık mesafeden daha cennetin kokusu burnuna gelmeye başlar.'' ama veya yedi türlü akun anne babaya asi olan karşı gelmiş olan onunla arası bozuk olan evlat cennetin kokusunu bile duyamaz yani cennete giremeyecek kesin efendim e, cennetin yanına bin yıllık mesafe yakınına kadar bile giremeyecek kokusunu bile duyamayacak bu çok önemli tabii yani e, Allah nasıl cezalandırıyor? anne babasına asi olan bir evladı, anne babasına saygıyı, sevgiyi yapamayan gösteremeyen bir evladı nasıl cezalandırıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bin hutbe okuma çıkarken bir seferinde her adımını attı merdivende bir adım yukarıya çıkıp bir adım daha çıkıp e, hutbe okuyacak her adımda amin dedi amin dedi, amin dedi üç defa amin dedi Sonra tabi hutbesini okudu, insanlara hitap etti, konuşmasını yaptı. indiğin zaman sordular, Ya Resulallah bu sefer hutbede böyle amin dediniz. Biz anlayamadık bunun sebebi nedir? Evet dedi amin dedim. Çünkü Cebrail aleyhisselam geldi, Efendim, dedi ki, kim anne babasına yetiştiği halde, cenneti da burnu yerde sürtsün. Yazıklar olsun o evlada dedi. Ben de amin dedim. Yani beddua. Cebrail Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam ilk şey yapıyor. Söylüyor böyle. Peygamber Efendimiz'e amin diyor. Demek ki meleklerin sevmediği, Allah'ın sevmediği, Peygamber Efendimiz'in o meleklerin bedduası amin dediği bir durum. Anne babasına yetişmiş, anne babası sağ. Anne babasını e, efendim, e, sevecekti, sayacaktı. Anne ve babasına evlatlık hizmetini yapacaktı. Onu yapmadı ve anne babası onu e, cennete sokamadılar. Cennete girmesine sebep olacak. Duaları alamadı annesinin, babasının ağzından. Efendim, ancak kimse anne babasının bedrasını alıyor üstelik. Duası almak değil, ah evladım, Allah senden razı olsun, Allah senin cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diye dua almak var. Öyle değil bir de Allah senin kahretsin, Allah bunu hakkını versin, ne halin varsa gör, efendim filan gibi. Kimisi de anne babasını üzüp böyle bedduayı alıyor. Heh, anne babasına birisiyle veya ikisine birden hayatta yetişmiş, yani sağ onlara hizmet imkanı var, etmemiş anne babası onlara güzel zıra etmediği için ona cennete girememiş. Böyle anne babasının cennete sokamadığı bir evlada yani hayırsız anne babasının zıra alamamış bir evlada Allah işte e, cezalandırsın. bunu yerde sürsün demiş Cebrail Aleyhisselam. Amin demiş. Bu bir. Bu bizim işte şimdi okuduğumuz hadis-i şerifle o hadis-i şerif ikisi de aynı konuya e, işaret buyuruyorlar. İkinci amin demesi Ramazan ayı girdi ve çıktı. Yani bir ay yaşandı gitti. Hala o şahıs Allah'ın mağfiret ettiği affettiği insanlardan olamadıysa Ramazan gelmiş geçmiş Allah'ın mağfireti kazanamamışsa o adamın burada yerde sürsün dedi Cebrail aleyhisselam ve dua etti. Ben de amin dedim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O da bizim şimdi Ramazan gelmiş geçmiş Allah'ın mağfiretini kazanamamış olmak çok kötü bir şey. Demek ki oruç tutmadı. Demek ki namazlarını kılmadı. Demek ki Ramazan ayında öteki Müslümanlar yaşları içinde aşk ile şevk Allah'a ibadet ederken bu kim nerelerde ne işlerle meşguldü. Hiç oralı olmadı. efendim Ramazan fırsatını kaçırdı. Ramazan affonma fırsatıydı. Elinde büyük bir fırsat vardı. Ama Allah'ın mağfiretini kazanamadı. İşte onun da bunun yerine sürsün diyor. Cebrail meddua ediyor aleyhisselam. Peygamber Efendimiz aleyhisselam da amin diyor. Üçüncü amin demesi, efendim e, Peygamber Efendimiz bir toplantıda insanlar bir araya gelmişken bir vesileyle adı geçiyor. İşte Peygamber Efendimiz şöyle yapmış böyle olmuş diye hani anlatılır bir olay. Peygamber Efendimiz anılıyor bir toplantıda da efendim, şahıs aleyhisselam demiyor. Allah'ıma sallallahu aleyhi sellem, Muhammed demiyor. Yani peygamber Efendimiz'e bir salatu selam bile getirmiyor. Halbuki e, ümmetlik edebi, Müslüman'ın daha e, karşı edeblerinden birisi, adı anıldığı zaman ona salatü selam getirmektir. E, salatu aleyhi ve selamu aleykiler Resulullah demektir veyahut Allah'ım ve Allah'a la seyyidina Muhammed demek. Veya en kısacısı Aleyhisselam demektir. Haz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Efendim, bazen kitaplarda bakıyorum. Efendim, e cümlülük yapıyorlar. Hazreti Muhammed geldi, gitti. Efendim, tarihi bir olayı anlatırken canım ne olur Aleyhisselam sen yanına. Sen yazınca dinleyen de mecburen o yazdığını okuyacak, atlamayacak. Sen yazmadığın zaman dinleyen de yazmadan okuyup geçebilir yazılmamış şeyi öyle söylemeden geçiyor. Yani yanlış bir şey oluyor. Ama eski kitaplar bu hatayı yapmazlar. Eski kitapları mesela okuruz. Arapça kitapları veya eski dedilerimizin mübarek Allah olduğu için de yazsın. Ruhlarımızın O mübarek insanlar Resulullah'ın az anıldığı zaman güzel bir Salatü Vesselam Aleykiler Resulullah veyahut Allah'ın adı Aleykiler Resulullah veyahut Allah'ın adı Muhammed diye uzun yazarlar. Ondan çekilmez sakınmaz. Çünkü o çok önemli bir olay. Çok sevaplı bir olay. de yani, Aleyhisselam demiş ki Resulullah Hz. Muhammed'in Mustafa bir yerde anıldığı halde, yanında anıldığı halde ona selatü selam getirmeyin kimsenin burnu yerde sürsün dedi Cebrail Aleyhisselam. Tabi Cebrail bunu niye diyor? Allah dedir diyor. Efendim, O selatü selam getirmeyin burnu yerde sürsün dedi ben de amin dedim. Allah salatu selam getiriyor Peygamber Efendimiz. Melekler salatu selam getiriyor. İnsanlar getirmez olur mu? Onu tabi aldığı zaman çok sevdiği, çok mübarek bir kimse anası diye yüreği ağızda gittik, gözleri yaşlı olacak insanın Resulü, o daha sevgisini. Son derece yüksek olması lazım ki Müslüman'ın. Böyle yapmıştı tabi. E, oradan da büyük bir mahrumiyete uğruyor. Çünkü Allah'ın sevgisini kaybediyor. Cebrail'in bedduası da uğruyor. Hazreti Peygamber'in de amin dediği bir beddua. Resulullah'ın da sevgisini kaybediyor tabi. İşte e, o, Müslüman e, bu gibi e, hususlarda çok dikkatli, çok edepli, çok zarif, çok efendim e, böyle e, sevap kazanmaya dikkat edici bir insan olmalı. E, Ramazan geçti, mağfuret olamadı. Ramazanda çalışacak, şabalayacak, ibadet, tayet edecek, yalvarıp yapacak, yakaracaktı. Efendim mavkret olunca, anne babasına yaş e, e, sararken yetişti, yani ben küçükken ölmüş filan demiyor, tamam yanımda kaldılar, hep önce bulunduk, tamam. E, onların hayır darası alamamış, cenneti kazanmış. Resulullah yanında alamıyorsa, Rab-i Selam getirdiğini ne biçim Müslüman cezaya uğruyor. Hz. Ali Efendimiz söyleyince, ben ayrıca e, bir ilgi duyuyorum, yani Hadis-i Şerif'in ravisi, rivayet eden, Hz. Ali Efendimiz radıyallahu bakın e, baktım e, nefri sünnet, sünnet kitaplarında da aleyhisselam da diyorlar peygamber efendimizin mübarek damadı olduğu için aleyhisselam da deniliyor hem kerramallahu ve deniliyor hem radıyallahu anh deniliyor hem de aleyhisselam deniliyor Hz. Ali Efendimiz'e e, efendim, o rivayet etmiş tabi Hz. Ali Efendimiz'i seven insanların 40 dikkat dinlemesi lazım bu hadis-i şerifi Ayrıca, bir de o rivayet etmiş diye sevgiyle saygıyla dinlemesi lazım. Evet anne babaya asi olmaktan sakının buyuruyor Peygamber Efendimiz. Çünkü cennetin kokusu bin yıllık mesafeden duyulur ama e, anne babasına asi olan, karşı gelen evlat hizmetini yapmamış olan bir evlat, cennetin o etrafa yayılan o kokusunu biraz duyamaz. Yani cennetin yakınına bile gelemez. Bin yıllık yakınına bile ulaşamaz, gelemez. Cennete girmeyecek. Kesin yani. Girmek şöyle düşün, dursun, kokusu bile duymayacak. Bu bir, anne babaya asi olmamak lazım, muti olmak lazım. Bunu kesin olarak anlıyor. Çünkü önemli bir e, vazife, e, Müslümanın önemli vazifelerden birisi anne ve babasına karşıdır. En önemlisi, şüphesiz ki Müslümanın yaratanına karşı vazifesi vardır. Onu, efendim, e, varlığı birliğini, tasdik etmek efendim şirkten uzak bir duygu ile ona bağlanmak, ona inanmak, ona teslim olmak, ona ibadet etmek. İkinci vazifesi Allah'a karşı vazifesi. İkinci vazifesi tabii Resulullah'a karşı vazifesi. Ee, sonra Kur'an'ın gerime karşı vazifesi var. Okuyacak, mağraf sağlayacak, uygulayacak. İşte bir vazifede Müslüman'ın boynundaki önemli vazifelerden, kritik vazifelerden yaptığı zaman çok sevap kazanacak. Yapmadığı zaman da çok cezaya çarpınca, çok mahrum olacağı bir konu bu. İşte anne babaya, evet, onu yapmayan bir evlat, asi olan bir evlat, cennetin kokusu bile duyamaz, de giremez. O halde titriyeceğiz yani, e, böyle bir duruma düşmemek için. E, sevgili anne ve babalarımıza çok güzel hizmet edeceğiz. Her vesileyle hizmet edeceğiz. Her vesileyle duasını almaya çalışacağız. Hediyemi alırız. Tatlı bir söz mü söyleriz, bir emrin var, var mı diye sorarız. Efendim bir yere gitmek ister misin babacığım, anneciğim mi deriz. Nefesiyle icat edeceksek zekamızı kullanacağız, aklımızı kullanacağız. Anne babamızın etrafında pervane gibi döneceğiz, hizmet edeceğiz. Alem görecek Müslümanlar anne ve babalarına nasıl saygılı. Çünkü cihanın insanları İslam'a özredecek. İslam'daki bu güzellikleri görünce ben Almanya'da hatırlıyorum bir arkadaşımızın vardı yaşlı bir katıcılar annesini babasını şey evlatları bakmıyorlar katıcılar evde yalnızdı ilk yer tabii evet tek başına azki al yanına yaşlı halinde sen evde dursun sabah akşam hayır evet bir gün katıcıları aldılar düş günler evine götürü verdiler. Düşkünler evine niye götürüyorsun senin kendi evin varken? Düşkünler evine giden kadın veya neyse kimsesi olmadığı için gider. Devlet bakmak için öyle bir müessese yapmış oluyor veyahut vakıflar böyle bir müessese yapmış oluyor. Düşkünler evine götürü verdiler, Evin eşyalarını verdiler, dağıtıverdiler. verdiler. Efendim yok boş yere kira veremezlermiş. Gökdelerine bakamazlermiş. Efendim işte kadıncağız gitti. düşünler evine sevgi ve saygı yok yani anne babaya hürmet yok ve e, hizmet yok hizmetin sevap olduğu fikri yok baksınlar orada ben bakamam hemşemeler var bakarlar o ihtiyarın kat dünyası, iç dünyası ne olacak hiç aldırmıyor kedisinin de bir gelip ihtiyarlayacağını düşünmüyor halbuki bizim, bizim toplumumuzda dedelerin, dedelerin durumu ne güzeldir. Aksakallı dediler. Biraz başörtülü nineler. Başımızın sağcıdır. evlerimizde baş köşededir. Efendim ne kadar severiz? Evlerimiz onların bulunması bir büyük bir berekettir. hiç Onlara bakacak insan varken onlar düşkünler evine efendim yaşlılar evine gönderilir mi? Bu bir anne babaya hürmet, sevgi ve saygı ile e, aşk ile şevk ile Allah'ın rahatsızı için anne babayı sınırın, dinlemek, efendim hizmet etmek, ozana karşı gelmemek, artık o zaman buyrun tutmak. Peki diyebilir tabii, sohbet ediyoruz ya, çeşitli ihtimalleri düşünmemiz lazım. Hocam benim bir adam babam var, diyorlar böyle, e, inançsız, namazsız, efendim, doğru yolda değil maalesef, Dua edin hocam diyorlar. Anne ve babama dua edin. Allah istersen diyorlar. Böyle kimselerle karşılaşıyoruz. Ee, anne baban doğru yolda olmasa e, ve Müslüman olmasa veya zayıf olsa veya gevşek olsa veya İslam'ı bilmeyen kimse olsa da e, evladına İslam dışı emirlerde bulunsa ne olacak? Tabi o zaman inlenmez. Çünkü mühim olan Allah'ın emirlerini tutmaktır. Mesela bu e, Bütümüze açalım, kalır, herkesin giyim yermiş bir gide getirerek. 10 şık olaylardan bir şeyler verelim. Nasıl bir şey emredildi? Ee, hadi baba evlatlar. Başarır diyor ki ben seni yetiştirdim. Hadi bakalım, hırsız şebekesi kuruyor. Eğer hadi bakalım git ee, kadın çantasını çal, çantası, herkesin giyim yap. Ee, bir şebeke aile boyu, eğer bir çete, fırçasız çetesi, ee, çocuk yakalanıyor, polis gidiyor. Niye yaptınız evladım onu polis soruyor, efendim, e, savcı soruyor. E, Aynan baba teşvik etti işte, diyor. Yani anlaşılıyor böyle oldu. E, tabii böyle bir şey e, çocuk dinleyecek mi? Adesi babası hırsızlığı teklif etse, hadi yap desek yapmaz. Neden? Allah hırsızlığı yasaklamış. Diyince büyük gülah. Efendim böyle bir şey olmaz e, diyecek Sonra bir başka yaşanmış bir tane. E, birisi... Üç gün sofrası kuruyormuş. De, e, bizim tanıdığımız e, çocuğunu da efendim, çocuk şikayet ediyor. Çağırıyormuş, gel bakalım otur karşıma. Ben, ben senin babanım, İslam'da anne babaya itaat yok mu? Otur bakalım karşıma. Al bakalım şu kadehi. Hadi bakalım bir tane çek bakalım. Geç karşımda. Beraber içeceğiz diyormuş. E, olmaz. Neden? Çünkü Allah içmeyi haram katmıştır. İçilmesi yasaktır. Efendim, anne baba söylese dahi hiç çıkmaz. Yani İslam'dan çok kâhir olduysa, o zaman tabii ki sen çünkü e, ahireti mahvoldu Bu gibi durumlarda biltenmez. O zaman ne yapacak? E, bütün saygısını, sevgisini toplayarak çocuk anlatacaktır anne baba. Diyor ki ben sizi seviyorum. Gerçekten seviyorum, emredin. Kulunuz, köleniz olayım. Her istediğimi yapayım ama bana Allah'ın yasakladığı bir şeyi lütfen emretmeyin. Çünkü Allah'ın emrini tutarım. Kesin bu. Allah'ın emrini tutarım. Allah'ın emrini tuttuğum zaman da tutmak zorundayım. Siz üzülürsünüz. Onun için beni Allah'ı tercih edeceğim için böyle bir şeye zorlama durumda lütfen mecbur bırakmayın. Lütfen beni böyle bir duruma getirmeyin demesi lazım. Bunu kararlı söylemesi lazım, sevgiyle söylemesi lazım ve sebebini söylemesi lazım Allah böyle emrediyor ki, Bunun misalleri var, talebelerimden böyle annesi babası kendisine böyle istermişleri yaptırmak istediği için yapmaya, ama ona çok güzel sözlerle çok böyle tatlı bir şekilde hem sevgili hem hem ama çok da kesin ve kararlı bir şekilde yapamam çünkü ben Müslümanım. Ben bana bu teklifi yapmak ilerisiyle tatlı bir şekilde izah bulunup annesi babasını istah edenler var. Mesela bir e, göl manzaralı yerde 3 cümsel atasıyor, göl manzaralı yerde lokanta çok güzel, bahçesi güzel bir arabayı döneceğiz. Sen geçerken üretiyoruz. aman şöyle otursak bir çay içsek manzara, postal manzarası gibi karşıda yemyeşir dağlar, önümüzde ayna gibi bir yani güzel göl çok güzel manzaralı bir yerde? Bir sokaksa. Tamam. Çay olur. Efendim. pide olur. Döner kebap olur. yemek olur, vesaire olur. Meşrubat olur. Ben orada satıcı şeklinde oturtuyor faydası. Şey eee baba demiş ki daha çok para kazanmak için eee buraya buluya bir iki satarsak, izin ruhsatı alırsak efendim çok gelir kar ederiz. Çocuk demiş ki babacığım olmaz. Allah içiyle Olmaz. Evladım işte çok para kazanacak iyi olacak kazanmışlar. Ama demiş, Eğer bu kadar kararlıysan yapacağım diyorsan bana bir saatten elde duramam. Çünkü haram para ile e, kazanmış olan bir kazançlar. Yapılmış yemeğe de yemem değil. E, tercihini sen yap yani iyi koymakta ısrarlıysam alırsanız ben gidiyorum. Benim kalmamı istiyorsan iyi koyma demiş. İşte bunu bir tabi güzel davranış, kesin davranış. İnsan yedi getirse en fazla gelir iyi bilmiyorum. Genelim hadis-i şerifimizin birinci bölümü şeydi mesela anne babaya alsiniz olmak olmamak konusuydu. Onu açıklayıyorduk. İşte evet, biz derlerdi anne babam Cem de bir şey emrettiği zaman o zaman ne yapacakmış özetliyorduk o zaman itiramayacak, icra edecek hala bir manzeyet dedik, değilim. Fırat o da yani böyle bir şeyi emrettikleri zaman onlara itaat etme diye Kur'an ı Kerim'de şirkin emrettikleri zaman itaat etme diye kesin hükmü ne var zaten bir evet anne babaya itaat edecek ama İslam dairesindeki. İkinci cennetin kokusunu bile duymayacak olay, kimseleri sen alıyor Peygamber Efendimiz Hazreti Ali rivayet mübağeti diye Hazreti Şerif'te ikinci hadis, e, kopuyor şahıs kim? Velakati Urahimin ur yani e, akrabalarıyla alakasını kesip koparmış kimse de cennetin bir yıllık mesela uzağa yayılmış olan kokusunu bile duyamaz. Bu da cennetin ikinci hadis Urahimin ur yani akrabalık bağlarını kesmiş koparmış akrabalarda riayet etkili yok. İşte bu kimseler cennetin kokusunu bile duymuyor. Bakın, başında söylemiştim, İslam sosyal yönü çok kuvvetli olan bir dindir. Sosyal terbiyesi çok gerildir. İnsanların birbirlerini sevmesini istiyor Allah'ın Zahri Hazretleri. Birbirleriyle akrabalık bağlı olmayan kimseler bile kardeşi olacak. Birbirlerini sevmeyecek, bayramlaşacak, yardımlaşacak koşacak. Efe, gönlünü hoş etmeye çalışacak. Hacette'yi reva etmeye ihtiyacını görmeye çalışacak. Efe, tabi anne babasına yürümek edecek. Anne babası olunca ona karşı gizlediğim çok daha kuvvetli. bağlarına karşı davası yapacak. Onlarla ilgiyi kesmeyecek, küsmeyecek, darılmayacak. İlgi ve bağları koparmayacak. Koparsa, asrı rahim olur. Yani akrabalık bağları kopartmış bittimse olur. Cennet'in en yıl uzaktaki mesafelere kadar yayılan kokusunu bile duyamaz. Cennete giremez. Cennete dinleme bile yaklaşamaz. Bu halde ne yapacağız? Akrabalarımızı da gözeteceğiz. Akrabalarımızdan var? Herhangi bir etkiler var. Ama ziyaret ediyoruz. Güzel bir de var. Ama dayıdır, amcanır, teyzedir, akrabadır. Nasıl tatlı tatlı ziyaret ediyoruz. Ne kadar güzel oluyor, muhabbet oluyor. Onlarla karşılaştırıyoruz. Ama evet. İşte akrabaların bağlarında da istihdamıdır etimiz buradan görüyoruz. etimiz böyle oluyor. İşte, Araba babaya yani, arki evlat da akrabalık bağlarının kesip kopan bir kişi de ciddi komutu bile duyamaz. Bela şeyhün, yani bir de yaşlı e, dinerken insan, o da ciddi gibi. Şimdi e, şeyden, İslam tabii e, reel real, realist hissin yani herkesin durumunu anlıyor. Genç bir insan, genç bir insanın duyguları çok daha kuvvetli, yaşlı bir insan, yaşlı bir insan artık aklını başını toplamış, kendisi de çekip düzen, düzen vermiş bir insan, dünyayı tanımış bir insan, onu biraz daha dengili olması lazım. Günahı genç işlerse nefes tabii ki dah gelir ama bir de yaşını başını almış, kollarını kontrol edebilecek noktaya bu da insan hala dünyaya devam ediyorsa ne zaman istila olacaksin adam tabii bu zaman çok fena oluyor onun yüzdesi çok daha yüksek oluyor efendim e, demek ki bak gençliği geçti orta yaşa geldi iki hala dünyada hiç tutulmamış değil. hala devam ediyor uzanıyor arlanıyor efendim toy küçük efendim insanlar gibi, genç, delikanlar gibi aklı başında olmayan efendim, hani başında kavak yerine bir kesen, zamanında da, e, kan, cüzdür, dolaşan bir kimse gibi hataya, günaha düşüyor ve e, şeytana uluyor tabi, o da cennetini okudu duymayacak. Allah insanı şaşırtmasın. Bazen yani böyle yaşlattığı halde ıslanmamış insanlara rastlıyor da insan hayret ediyor. Allah'ın fikri verdi. Bazen de Efendim e, bakıyorsun, namazda siyazlı, sakallı, evet, sarısı, cübbeli diyelim neyse camide peş vakit namazda devam eden insanlar çok seviyorsun, sosyal bir yer, amca filan hatıraları anlatıyor, ah evladım diyor ben gençim şöyle diyeyim heh uslanmış, o da hoşuna gidiyor insan yani evvelce yapmış olduğu hatayı bırakmış olması, evvekar olması ne kadar güzel Amerika'da pili ulandıza bana bir camide mutve verdirttiler. İngiliz biriyatlar için oldu. İşte namazdan sonra caminin halkı, cemaati bırakmadı. Ziyasetçiler hizmet ettiler. İkranlarda bulundular. Güzel ödeyimler yedik. Orada bir diğer adam yaşlı böyle bir kamburlaşmış. Nasıl hizmet ediyor? Pervane gibi koşturuyor. Efendim sofrada. Oturması lazım, gençlerin hizmeti hizmeti ama aşk ile şevk ile hizmet ediyor. Dışarı çıktığı zaman sordular bana, bu tanıyor musun? İlhamitörüm, ben burada müsaade edip bir defa geldim. Bu dediler, e eskiden bu şehrin mafya çetesinin meyisiydi dediler. Şimdi Müslüman oldu. Amerika'da bakın, Amerika'da Müslüman oldu ve böyle Müslüman oldu. Nasıl sevdim, nasıl hoşuma gitti, nasıl hayran kaldım, bir zamanlar hatal bir yoldaymış. Efendim, hem Müslüman olmuş, hem büyük hatadan e, e, kurtulmuş, Allah'ın sevdiği çizgiye gelmiş, bu ümmitlerin sapına geçmiş, bir, hem de ne kadar güzel gayretli Müslüman olmuş, nasıl hizmet ediyor böyle cilleri kazanacağım, Allah'ın rahatsızı kazanacağım diye imreti çıkmış. E, tabi bundan da memnun oluyoruz. Allah da e, ayetlerde, hadis-i şeriflerde biliyoruz. Kulun tevbe etmesinden çok memnun olur sevgili dinleyiciler. Aman kusurlarınız varsa tevbe edin. Allah tevbe eden Müslümanları sever, hatasından dönemleri sever. Hataları, günahları bir tarafa bırakalım. Rabbimize güzel kulu gelelim. Tertemiz kulu olalım, efendim, tevbekar kulu olalım, günahları bırakan insan olalım. Son bir şey daha ifade buyurmuşum. Peygamber Efendimiz Hadis-i son belirli bir elbisesi artık uzun, Efendim dedim şöyle eteği altı birazcık eteği birazcık cüceye getirip eteği yerlerde sürülüyor arkasından böyle bu da cüceye bir eteğini böyle yerde sürükleyen e, insan da genetik poposunuz duyulmaz ve bin yıllık mesafedeki efendim dedim yakıne kadar bile gelemez e, ve istemki bir ya da olalım. Yani insana bazen şekilde olabiliyor. E, Ulanına mahsur oluyor. Ben profesörüm. Ben yani şu mevvideyim. Ben şu iktiması yaptım. Şu tarihi e, Ben falan biraz da kadın. Şöyle şerefliyim. Böyle zenginim. Böyle kibirliyim diye. Kendisi büyük görüyor ve kibirleniyor. Bu İslam'ın üzerinde mütevazı olmayı Allah seviyor. Mütevazıların en mütevazısı Peygamberimiz Zişanımız Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz Hazretleri'ydi. Allah'ın sevgilisi olduğu halde seyyid evvelin Evvel Ahir'in olduğu halde Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz bütün insanların başının tacı olduğu en yüksek rütbelisi olduğu halde çok mütevaziydi, fakirin yanına giderdi, onun yanında otururdu, onunla beraber yemek yerdi, köleye ittifat ederdi, fakire ittifat ederdi. Efendim hiç kibir taslamazdı, kibirlilik yapmazdı ve yapılmamasını çok kesin olarak buyurmuştu. Bu hadis-i onu da görüyoruz. Allah tabii bizi böyle bilerek güçlü düştüğümüz hatalı duygular ve kötü huylardan da korusun. İyi huy çok önemli. İnsanlar arasında kişi iyi huyuyla seviliyor. Allah da iyi huyundan dolayı seviyor bir insanı. Cennete girmek de iyi huyudan dolayı oluyor. Cehenneme düşmek de kötü huyudan dolayı oluyor. İnsan namazı niyazı ibadetli bir kimse olur da kötü huyundan dolayı cehenneme düşüyor. Allah bizi her türlü kötü huylardan kurtarsın. Ramazan bir aylık muazzam bir eğitim. İnsanın hepsinin yerindesi kötü huylardan her temiz olması, kurtulması için bir kamp, e, çalışması, bir eğitim süreci efendim. Allah Teala Hazretleri bu eğitimleri kabul edip alıp bunlardan azami istifade edip sonuca ulaşmış olanlardan eylesin. Hepimizi Allah Teala Hazretleri tertemiz, açık, kâmil bir istifade edesin. Her herkesin er efendim. Örnek olarak gördüğümüz, örnek olarak gösterdiğimiz Yirmi bin var olmayı Allah kiminse nasip edesin. Fütümlerimiz varsa onlardan kurtulmayı nasip edesin. Sosyal sorunlarımız varsa anne babaya karşı, akrabaya karşı, dostluklara karşı onlardan da kurtulmayı nasip edesin. Böyle dikkatsiz, güzel olan, anne babasına, çocuğu olan, akrabasına arayan, arayan, koyuyan, gözetlen, evet, kötü işleri yapmayan azap yoluyla büyüyen, bunu elese. Cema ile Rabbimiz müşeref eylesin. Allah-u Teala Hazretleri Cuma'nı mübarek ettir. Sevgili Akkadir Cuma günü yapılacak vazifelerden hatırlatma da bulunayım. Kabir ziyareti çok sevaptır. Bir vesileyle kabir ziyareti de yapıp bugün varsa evet, böyle ziyaret edin. Kabir ziyaret edin. Bir şeyde hasta ziyaret edip biz de inşallah bugün bir, çok büyük bir ee, mübarek dağılık, gelin de mübarek, babam da mübarektir. İnşallah hasar-ı ziyaret etmeyi babamla ilanladık. Böyle hasar-ı ziyaret etme çok sevaptır. Nasıl yapmaya çalışın. Ee, diliniz Cenab-ı Mevla'nın fikriyle meşgul gün olsun. Gününüz aydın olsun, ömrünüz uzun olsun, mutlu olsun. Allah Allah'a rahatsız edileceğim, aleyküm, cümlesim, şeref edersin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereket.